muhterem Müslümanlar, ahlakı insanın yaratılışının gayesi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu, güzel huylu olmayı, istediği gibi olmayı ve davranmayı isteyen Allah Celle Celaluhu, bu mevzuda bu ahlakı en güzel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı en âli ahlakla donatarak, en mükemmel şekilde önümüze geçirerek, mihrabımıza sokarak bize imam kılmış, kudve kılmış ve onun o yüce davranışlarımızdan, davranışlarından ders alma imkanını bizim için hazırlamıştır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, siyeriyle, magazisiyle karşımızda, bir imam olarak kıyamete kadar daima önümüzde ve biz cemaat olarak daima onun arkasında güzel şeyler ondan öğrenecek, onun temsil ettiği güzellikleri temsil etmeye çalışacak ve öylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağız. Katiyen inanıyor ve biliyoruz ki Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın rehberliğinin dışında günümüzde ondan sonra kıyamete kadar. Allah'a başka yolla vasıl olmak mümkün değildir. Binaenaleyh beşer her halükarda O'na muhtaç. Alacağı en son ve en mükemmel dersi ondan alacak, O'nu dinleyecek, gönül hayatını O'nun sözleriyle ve davranışlarıyla donatacak. O sayede mükemmel insan olacaktır. Zira tekrar ber tekrar arz ettiğim gibi Kur'an O'nun Ali ahlak üzere yaratılmış olduğunu kasemle anlatıyor. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ Kasem olsun ki sen Ali yüce bir ahlak üzere bulunuyorsun. Elha, gazet-i Muhammed aleyhissalatu vesselam, bu yüce ve bu yüksek olan ahlakı en Ali şekilde yaşamada dişini sıkmış, dayanmış, hadiseler bıktırıcı, usandırıcı, tedirgin edici hadiseler karşısında asla tarılmamış ve kırılmamış. Alabildiğine bir zindelik içinde daima Allah'ın emirlerini yaşamış ve bu mevzuda mukavemet göstermiş. Ne menfi esintiler onu yıldırmış, ne müsbet taraftan gelen mükellefiyetler ağırlıklar onu bıktırmış, ne de semadan ve arzdan inen ve çıkan devahi onda tedirginlik meydana getirmiş. Daima dayanan bir insan olarak yaşamış, dişini sıkmış ve dayanmış maddi musibetlere dayandığı gibi manevi musibetlere de dayanmış dayanmış ve böylece ahlakın en yücesiyle serpiraz olduğunu göstermiş. Ahlakın en başından Rabbin kulluğu karşısında bozgunculuk yapmama gelir. Onun sizin sırtınıza yüklediği mükellefiyet karşısında dayanmak ve darılmamak gelir. İşte en başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır. O, bütün insanlığa, hak davet vazifesiyle serfiraz edildiği zaman, kime ne anlatacağım, kim beni dinler demeden insanların içine dalmış ve hak ve hakikati neşretmiştir. Felaketleri göğüslemiş, musibetten doluya tutulmuş ve yerinde yer onu tehdit eder hale gelmiş. Fakat o, bu hususların hiçbirinde en ufak yılgınlık ifade eden bir şey göstermemiş. Rabbisine karşı kullukta daima ciddi bir teslimiyet içinde o kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış. Neşir ve tebliğ alabildiğine zor olmasına rağmen Kabe'de kalabalık halk içinde Resul-i Ekrem neşri hak yaparken etrafın tehdidini kale almamış. Daima Allah'a ciddi bir teslimiyet içinde bu vazife yerine getirmeye çalışmış. Bu mevzuda katlandığı, maruz kaldığı şeyleri Kitaplar ve yakınları bize naklederken binlercesine şahit oluyoruz. Ben sadece dayanmam, darılmama, yılgınlık göstermemem. Gönül verilen şeyde sonuna kadar sebat etme hususunu tendir maksadıyla bir iki tanesini arz edeceğim. Belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a yan çıkamamış, yanında olamamışlardı. Yanında olmak, zahir olmak şöyle dursun pek çoğu karşısına çıkmış, bu büyük davada ona kötülük yapmış, onu vazgeçirmek istemişlerdi. Ama o fazilet abidesi, o ilahi mesceleslikte çiçekler ve güller açtıktan sonra onların da düşünceleri ve kanaatleri değişmiş. Resul-ü Ekrem'e ithak etmişlerdi ki o gün olan hadiseleri onlar bize anlatıyorlar. Biri diyor ki ben Beytullah'ın yanında duruyordum. Ciddi bir vakar ve teslimiyet içinde Rabbisine kulluk yapmak üzere Resul-ü Ekrem Kabe'nin dış cidarlarından içeriye girdi. Beytullah binasına doğru yaklaştı. Ciddi tazim içinde Rabbisine secde etti. Başını yere koydu. Dua etti. Yalvardı Yakardı. Kim bilir ne diyordu. Ama tanıdığımız kadarıyla herhalde dediği şey ümmet ümmeti idi. Zira daha beşikte bunu diyordu. Bezler içinde bunu diyordu. Mahşerde bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti. Onu öyle tanıdık. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koyduğu yine ümmeti ümmeti diyordu. İbni Ebi Muayyid eşkal kavm hadisin ifadesiyle. ...en talihsiz, en şakı insan... kafirlerin kışkıtmasıyla... ...ciddi birisinin kapısının önünde kesilmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini... ...sürüklüye sürüklüye getirdi ve Resûl-i Ekrem Vesselam'ın başının üzerine koydu secdede. Pis sular apıyordu. Ağır bir baskı boynun üstüne binmişti. Başı yerde ümmeti ümmeti diyen... ...onlar için yalvaran... ...kalplerini yumuşat diyen... Peygamber'in başına işkembeyi koyuyordu. Ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı. Büyük insanın başı yerde yine Rabbi, Rabbi diyordu. Biraz sonra gelişme dönemini yeni idrak etmiş bir genç kız geldi. Ciddi teessür içinde, gözleri dolu doluydu. Belli ki onun kızıydı. Hazreti Zeynep olsun, Rukiye olsun. Veya bazı zayıf tarih tarihçilerin Hazreti Fatıma olduğunu rivayet etmelerine binaen Hazreti Fatıma olsun bir şey ifade etmez. İskembey Resul-i Ekrem'in atıyor ve gözyaşlarıyla ile adeta kirlenen bu barak tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran, secde eden Resul-i Ekrem kızına şöyle diyordu: "La tebki ya bint yatam. İnna Allah la Kızcağızım, sakın korkma, endişe etme. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Bir gün gelecek gelecekler, etrafında toplanacaklar, ona dil olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insan içinde aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in, bütün inkar ve tezdiplerine rağmen, Resul-i Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak lira kendinden öğreniyoruz. <gülüyor> Mesali ve mesal ummetin. Keme ve fiha ana fiha. Ben benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adama. Allah bir ateş yaktı celle celaluhu. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler vardır. Ben de eteklerinden tutmuş çekiyorum gitmeyin diye. Onlar çahalık gösteriyor girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki kıyamete kadar eteklerimizden tutacak bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım talihsizler şekavetlerinin kurbanı olacaktır. Fakat Hz. Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimad edin. لَا تَبْكِيَا بُنَيْيَتَمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّوَ بَاكْ Ağlama kızcağızın. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne yüce ahlaktır. Başına işkembe koyanlara karşı dahi meseleyi dayanmakla, darılmamakla karşılıyor. Sabırla karşılıyor. Ve vazifesinden zerre kadar dur olmuyor. Durum ne zaman değişti? Nerede düşmanları bu işten vazgeçti? geçti. Nerede eteklerine gül atılması gereken bu sultanın eteklerine güller atıldı ve mücevherlerle dolduruldu. Aradan 10 12 13 sene geçmiştim. Kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim. Bu arada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla silahşörüyle Tuvarisiyle piyadesiyle hücum etmişlerdi. Ve mübarek başı miğferi kırılmıştı. Miferin halkaları yanağını dermişti işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Ebu Beyden'in ödü kopmuştu. Peygamberin kanları akıyor. Dişlerimle sökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırış, kırık dişleriyle iftar ediyordu. Halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisim başı yarılmış, dişi kırılmış, vücudunda yara ve bere meydana gelmiş, hak ve hakikada davet ettiği bir cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış, kanları damla damla yere damlarken siliyor ve başka bir nebinin durumunu anlatıyordu. Gözümün önünde canlanan bir Allah peygamberi var, cemaati kendisine kötülük yaptı, başını dişini kırdı ve yardılar. Kâmerisin ellerini yüceler yücesine kaldırdı şöyle diyordu. <gülüyor> Kendisi de öyle diyordu. Allah'ım mağfiret <gülüyor> kavmi fe Allah'ım cemaatim mağfiret eyle. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Endişesi vardı. Peygamberin başı yarılır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. <gülüyor> Allah'ım diyordu. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar, biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar, bilseler senin nazarında bir serpiraz, bilseler bir sultan yapmayacaklar bunu diyordu. Helaket etme Allah'ım diyordu, mağfile diyordu, bu ne sabırdır. Başı yarıldığı zaman dahi, dişi kırıldığı zaman dahi dayanma gösteriyordu ve darılmıyordu, kırılmıyordu. Kur'an yeminle kendisini anlattığı gibi hakikaten o öyleydi. Ve innake'l alakul khunzim. Ben de öyle diyeyim. Ey şanı yüce nebi. Kasem olsun ki sen en âlâ ahlak üzere yaratıldın. Bu kadar kötülüklerimize rağmen bizi terk etmedin. Hala mescitlerimizde seni anan, hala sana olan aşkıyla illeyen, hala feryat eden, hala zıpkayip kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki tah kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacayı sardı, mescide kadar ulaştı, sokaklarda çirke bakmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun ve bizden ayrılmadın. Bu ne sabır, bu ne tahammül, bu ne âl ahlak. Bir an bize sayım çıkmadan dur olmadın. Kur'an beni bağışlasın. Rabbim beni affetsin o yüce ruha, Kur'an-ı Kerim'in emrine imtisalen bu şekilde seslendiğinden seslendiğinden ötürü Allah beni muhafaza etmesin. Aziz Müslüman, evvel ve her şey âli ahirete bağlıdır. Evvel ve her şey Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısında dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır yılgınlık göstermemeye bağlıdır, azme ve karara bağlıdır, direnmeye ve direkçlik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak sökecek, bir gün gelecek güneş doğacak, ahlaksızlık hak ile yeksan olacak, ağlayan gençliğimizi gülecek. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Belki 25 seneden beri riyakarca olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek, ölsem bile sona erecek ağlamalar. Aynı bir dünya olacak, o dünyayı intizar ediyor ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi, o dünyanın huzurunu kulaklarımızın ensesinde, burnumuzun dibinde burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu recamız bizi haybete mahkum etmesin, husrana mahkum etmesin, Sultanızı ihsan olan Ferhat-ı Ekrem vesselam'ı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. E ra in ahsana'l kelam. Ve'l-nizam. Kelamullahil Melikil Azizil Allah. Kema fi'l kelam. Ve izâ kur'a'l Kur'an bi festebûl evâsitu'l